94.9 Açık Radyo, Çekirgenin Yoga Hevesi, her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları başladı. Ama bu kez biraz farklı başladı. Diğer programlarımızdan e, birazcık farklı olacak. Çünkü e, öncelikle şunu söyleyeyim, e, bu program kayıt olacak e, ve iki programa böleceğiz. Çünkü bir misafirimiz var. E, Vivekananda Yoga Üniversitesi kurucu ve başkanı Doktor Nagendraji. Bizimle. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Thank you. Thank you. Ee, bu programda çeviriyle ilerleyeceğiz. Ee, Ayça bizim çevirmemiz olacak. Evet. evet artık ben de bir çekirgeyim. <gülüyor> Şu an itibariyle. Evet, çekirgeler çoğalıyor. <gülüyor> evet çekirge nesli çoğalıyor. Evet çok heyecanlıyız gerçekten Hindistan'dan hocamız geldi. Bakalım şimdi bizi bilgilerle dolduracak. Evet e, sen kısa bir tanıtım yapmak ister misin? Tabii Saycan. ki. E, dünyadaki tek yoga üniversitesi Vivekenanda Yoga Üniversitesi'nin hem kurucusu hem başkanı doktoruna Gendera makine mühendisi Türkçe'de bir kitabı var, Evde Yoga, Vivekenanda Yoga Üniversitesi'ne göre ismiyle çıkan, Purnam yayınlarından çıkan bir kitabı var. Ee, yazarları arasında e, Dr. Nagendiracı ilk defa Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu üniversiteyle ilgili detaylı bilgi alacağız kendisinden. Evet. E, ama hani şu kadarını söyleyeyim, e, yoga terapileri konusunda özellikle uzmanlığı olan bir üniversite ve akademik eğer yoga bilimleri konusunda eğitim almak istiyorsa kişiler e, temel başvuru kaynağı diyebiliriz yani lisans lisansüstü veya doktora seviyesinde yoga üzerine uzmanlaşmak mümkün ben de bu arada bir e, yüksek lisans öğrencisiyim yani gerçekten Çekirge. çekirgeyim <gülüyor> <gülüyor> çekirgein sonu yok <gülüyor> evet benim sorum öncelikle şu dünyada tek yoga üniversitesi olduğundan bahsediyoruz dünyadaki tek yoga üniversitesini kurdunuz bu aklınıza nereden geldi So the first question comes. She uh, she's asking, uh, "You are the founder of the, the of the only Yoga University of the world, and where did that idea come from?" Well, Swami Vivekananda was the master of Yoga who brought Yoga to the West, to United States, in the Parliament of Religions in Chicago, when he said that we all have to be really brothers and sisters. For that, yoga is a tool you know, mm -hmm. by which you can harmonize, we can develop and then bring world peace and harmony and love among people. Swami <Sessizlik> Vivekananda 1893 yılında bu dinler parlamentosu düzenlendiğinde Chicago'da bütün yapmış olduğu konuşmayı şöyle şekillendirmiş. Hepimiz kardeşleriz, kız kardeşleriz ve erkek kardeşleriz ve bizi bir araya uyum içerisinde birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya yönlendirebilecek bir araç olabilir yoga. Bu şekilde yaşamaya yönlendirebilecek bir araç olabilir yoga. From mere bread total ee, ...ve bunu yapmanın yolu olarak da eğitim sisteminin değişmesi gerektiğinden bahsediyor. Şu an daha çok ekmek parası kazanmak için yapılan bir eğitim sistemimiz var. Halbuki bunu kişilik gelişimini toptan değiştirebilecek ya da düzenleyebilecek, daha iyi hale getirebilecek bir sisteme geçilebilir diyor. We have to raise from our normal level to become great human beings, super human being, divine human beings and reach perfection itself. Absolute freedom. E, ve tabi suradan biz kişiler olarak e, eğer bu şekilde eğitimimizi alabilirsek gittikçe daha yücelmeye, böylece daha mükemmel insana, daha ilahi insana yani e, mükemmelliğe doğru da yolculuğumuz böylece devam edebiliyor. That should be the real purpose of education. He said education is to manifest... In man, he said. E, ve söylediği de hep şu diyor ki kişinin içerisinde potansiyel olarak zaten bu mükemmelleşme mevcuttur. Eğitimin yapacağı şey de bu mükemmelleşmeyi mükemmelliği açığa çıkartmak olmalı. So we started this journey of building the total personality through education, starting from a primary, primary level. Hmm, ve e, buradan yola çıkarak ilk yaptıkları e, ilkokul seviyesinde okullara bu sistemi götürmeye başlayarak olmuş. We hmm. went into the mountainous tribal hilly areas in India, northeastern area. Arunachal Pradesh. Ve e, Hindistan'ın kuzey doğusundaki oldukça kırsal alanlara götürüm ilk başta bu bilgiyi götürmüşler. Bunlar çok daha böyle e, tepeler, bayırlar aşarak gidilmesi gereken oldukça kırsal alanlarmış. Hı hı. Children were in the lowest type of evolution. Almost like cannibals, And they can eat and everything. Yeah, Insect comes, here. just do that and they need up. Such conditions were so concerned for us. So how to bring them up? So we started schools, primary schools. We brought the children, made them learn even the languages in their way of doing the things and develop them and using yoga as the methodology we developed a number of programs for the total personality development and today we have 45-50 schools in the entire area of Northeast in which children are blossomed like beautiful flowers. Ve ilk gittiklerinde bu bölgeye çocuklar artık neredeyse yamyamlık seviyesinde herhangi bir şeyden haberleri olmayan herhangi bir kültürel bir gelişmişlikten bahsedemeyeceğimiz düzeydeymişler ve yavaş yavaş bu çocukları tekrardan yogayı Öğreterek, neler yapabileceklerini göstererek potansiyellerini açığa çıkarmaya başlamışlar. Şu an bu bölgede yaklaşık 45-50 okulda bu bilgiler öğretiliyor ve bu çocukların bir çiçek gibi açtığından bahsediyor. Çok Hı. büyük bir kültürel değişim olmuş. Sadece o bölgenin okullarında mı Hı. yoksa bu yayılmış bir hareket? Mi? Uh, is, it, it, is that just happened in specifically that area only or did you spread it? Uh, we started there, and then gradually spread everywhere. Hmm. Hmm. Önce başladı, daha sonra kalanına da yayıldı. Also, we had all denominations. We have <gülüyor> the Christian community, we had the Islamic community, and from all other hmm. religions. And therefore, we had to make the education not a lopsided Hindu-oriented thing. But we brought that yoga as a science, science of total personality development, and not merely... Ve burada tabii şu çok önemli. Eğer bunu bir Hindu dininin bir parçası olarak ifade etseydiler, e, o zaman tabii herhangi bir İslamik veya e, İslami veya Hristiyan bir topluluğun çocuğuna aynı bölgede otursa bile yardımcı olamayacakları için mümkün olduğu kadar bunu bilimsel bir tabana yay, yay, yayıp ...yogayı bir bilim olarak ele alıp... ...bunu bu şekilde anlatmayı tercih ettiler. He made the whole thing as a science. Science of holistic living. Science which has got the basis... ...to develop all aspects of personality. And we develop specific modules... ...for every class. For example, eyesight improvement... ...voice culture, hearing development... ...then memory development, IQ development... ...emotional, quotient development... ...all these things one by one and physical stamina development. For that, we used all techniques of yoga, like yogic postures, breathing practices, pranayama, meditation, and the sense of, you know, the whole cleansing process, kriyas, all that we used as techniques to build out the entire personality, step by step, step by step, from class 1 up to class 10. Hı hı. Ee, ve e, bunu e, öyle bir bilimsel şekilde yapmışlar ki kendileri yeni programlar geliştirmişler ve yoganın bütünsel bir yaşam olarak nasıl algılanabileceğiyle ilgili uygulama alanları belirlemişler. Bunlar fiziksel gücün arttırımından, esnekliğin arttırımına, nefesin düzenlenmesinden, ses kültürünün nasıl geliştirileceğine farklı alanlara yayılmış. Yani böylece kişinin... Uygulamalı olarak kendi hayatına koyabileceği, verim alabileceği ve kendini geliştirebileceği bir hale, yani günlük yaşama adapte edilebilir hale getirilmiş bu yoga bilgisi. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Kriya denilen arınma teknikleri ya da asana denilen yoga duruşları, nefes çalışmaları, meditasyon çalışmaları gibi, hani böylece zekayı daha fazla geliştirebilecek, duygusal zekayı geliştirebilecek farklı teknikleri geliştirmişler. This can happen when there is scientific base. E, ve, e, bu tabi ancak bütün bunların başarılabilmesinin yolu ancak bilimsel bir tabana yayılması hep altına çiziyor ısrarla so uh -huh. we need research to see whether these modules will bring about the change for example we have seen in 10 days the audio memory will increase by 23% audio visual memory by 19% visual memory by 9, 13% short-range memory by 12%, long-range memory can increase by 9% in just 10 days. E, tabii farklı istatistik rakamlar evet. verdi. Hatırlayamıyorum ama şu kadarını söyleyeyim. E, diyor ki bütün bu çalışmaların doğal olarak bilimsel tabana oturması demek... ...araştırmayla geçerli olduklarını ve işe yaradıklarını ispat etmek demek. Hı hı. Bu nedenle de yoga araştırmaları başlamış. Araştırmaları yapmaya, klinik araştırmaları yapmaya başlamalarının sebebi... ...bu verimliliğin ispatının gerçekleşmesi. Ve şunu görüyorlar, çok farklı alanlarda... ...örneğin 10 gün içerisinde... Görsel hafızadan görsel eşitsel hafızaya, eşitsel hafızaya kadar bütün bu alanlarda hafızanın yüzde onun üzerinde arttığı görülmüş. For this to happen, we should have very good teachers. So teacher's training became the most important thing. How to deliver modules in the right way? So that it will give the Ve buradan da tabii bu ispat gerçekleşince de bir sonraki adıma geçilmiş. O da bunu peki bu modülleri bu çocuklara kim verecek? Tabii orada eğitmenin önemi çıkıyor ortaya. Bunun üzerine de eğitmen sertifika programları başlıyor. So the government wanted to expand they wanted us to train teachers we train nearly 10000 teachers all over the country. E, ve yine e, bu bakanlıkların da desteğiyle e, 10000'in 10, üzerinde eğitmen yetiştiriyorlar. 94.9 açık radyoda Çekirgenin yoga hevesinde bu hafta e, doktor Nagendraci ile ile Vivekananda Yoga Üniversitesi'nin e, nasıl fikrinin oluştuğunu konuşuyoruz şu anda. E, peki e, bu üniversite, yoga eğitim eğitmenliği yetiştirmeye başlama fikri ne kadar zamanda gerçekleşmiş? Uh, so uh, how long that, did that take uh, for you to start um, instructing some certification programs for these people so yani, that they can spread the knowledge? Yani ilkokularda yaptıkları çalışmaları görüp de üniversite olmaya ya da e, eğitim görevlisi yetiştirmeye ne zaman karar verdiler? Mm -hmm. Ne kadar zamanda? Uh, from the primary uh, school level to the university level mm -hmm. uh, programs that you have, mm -hmm. uh, what is the duration of the um, of the time that uh, that this university thing has happened? Initially we started way back in 1975. By 1990 we started expanding at the university level, and we became the university in 2002. Hmm. Therefore it's a long because hmm. from primary level high school level then we went to the university hmm. level the scientific research dimension. Hmm. E, 75 yılında ilk defa ilkokul seviyesinde başlamışlar. 92 yılında e, üniversite seviyesine doğru yüksek öğrenime doğru yola çıkmışlar. 2002 2003 yılında da üniversiteleşmişler Bunu şundan dolayı sordum hani da. E, hafızada 10 gün kadar kısa bir sürede gelişim gösterebildiklerine <gülüyor> göre hani. Ee... Bu gelişimin meyvesini aslında çok çabuk görmüş olmalılar. Evet ve çocuklar da büyüdü tabii bu arada değil mi? Evet, 75. Evet. So um, she's asking the question that uh, if you have seen the change of the memory progress that um, that much mm -hmm. in 10 days mm -hmm. these children that you have educated in 1975 should be grown up right now. I'm 19 I'm I'm born in 1974. Mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> They are 37 now. Ben yeah, <gülüyor> <yeah, gülüyor> de tabii ben de şu an aslında 74'lüyüm bu arada. Uh, 38. <laughs> <laughs> yeah right. Now everything is set, you know in the beginning we have to evolve, we have to develop newer and newer techniques so that it should be common to everybody, it should give you the best benefits. The whole process takes long time for the development. Now everything is set. In the university we combine the best of the East with the best of the west. As we mm. Canadaanda said. all that is told in the Western culture, what we generally study in general education, everything is taught. And we give the dimension, Of yogic dimension into mm -hmm. it. For example, when we teach anatomy physiology, we teach about the panchakoshas and the nadis and the chakras and the various pancha pranas and all these things. We tell mm -hmm. anatomy physiology of the subtle bodies and the causal bodies. Mm -hmm. This how every subject has two dimension: the western dimension and the yogic dimension. This how we have combined. Ve şöyle tabi güzel bir yaptıkları bir yenilik var aslında bu üniversitede. Şimdi Swami Vivekananda'nın mesajı şu hep aynı şeyi söyler. Doğunun en iyisiyle batının en iyisini bir araya getirmek. Doğunun en iyisi felsefe... Ve yoga bilgisi. Batının en iyisi ise bilimsel tabanı. O yüzden bu üniversitenin de yapmaya çalıştığı şey ilkokuldan üniversiteye kadar ki bütün yapmış oldukları modüllerde bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyor. Yani anatomi fizyoloji eğitimini veriyor evet batı sisteminde olduğu gibi ama bunun içerisinde doğunun en iyisi olan çakraları ya da nadileri ya da pança koşa gibi sanskritçe tabirler gerçi ama 5 beden kılıfı bir gün konuşuruz inşallah. E, ya da çakralar bilmeyen yok sanıyorum. <gülüyor> Değil güzel. Değil mi? Bazı <gülüyor> enerji kanalları diyelim. Bazı enerji <gülüyor> kanalları ve enerji merkezlerini de bu eğitimlerin içerisine koyup ikisini böylece bir araya getirmeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu. <gülüyor> so we have the highest international standards built because I was in Harvard, I was in NASA. I know the standards that they maintain. Similarly we want to have the highest standards in The teaching, certificate course, diploma course, postgraduate diploma, the bachelor's degree, master's degree, PhD program. So people find it very difficult to complete our courses because they're very tough. Mm -hmm. And we have maintained the standards very high. He said every MSc student should produce one research paper. Every doctoral student should minimum three research papers. They should get accepted. Only then will allow them to write the thesis. Therefore the people were finding it very difficult in the beginning. But now, people have now accepted and it has started coming up. Şimdi tabii doktoruna Nagender Aginin çok geçmişinden bahsetmedi. Kendisi aslında NASA'da görevi almış. Harvard'da yine öğretim görevlisi olarak çalışmış bir kişi. Daha sonra her şeyden ele tek çekip yogaya yoğunlaşmaya karar veriyor. Ve bu misyonu ediniyor kendisine. <gülüyor> Diyor ki ilk başta biz bu üniversiteyi kurduğumuzda insanlar bize biraz şaşırdılar. Çünkü ben hani bu NASA ve Harvard gibi artık hani kendi kariyerinde en üst noktaya gelmiş enstitülerde bulunduğum için hani en iyisi nasıl yapılırı biliyordum. Ve bunu da Hindistan'a getirdim. Ve Hindistan standartına göre çok yüksek, uluslararası bir standarda sahipti. Bütün söylediğimiz her şey. Tüm bu modüller, içerikleri ve e, sınav şartları. Oh. Ki zaten Türkiye'den de bilirsiniz. E, bizim de düzenlediğimiz eğitmen sertifika programında hep uyarıyoruz herkese. Evet, e, sınavlar var, tezler var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kolay kolay verilmiyor. Aynı şey bu üniversite için de geçerli. Biz de onların artık sözcüsüyüz, yapacak bir şey yok. Kızmayın bize. E, ve e, örneğin bir master öğrencisine mutlaka bir araştırma tezini vermesi gerekiyor. Aynı şey doktor öğrencisi için geçerli. Önce üç tane araştırma konusu belirleyip bunları raporlaması gerekiyor. Ancak ondan sonra doktora tezini ...vermesine müsaade ediyorlar dördüncü olarak gibi hep bunlar uluslararası standarda uygun. Bu nedenle de aslında e, uluslararası alanda da mecrada da tanınan bir e, üniversite akademik olmasının ve standartının yüksek olmasının tabi bunda etkisi büyük. All over the world, there are thousands and thousands of yoga institutions. You know? But when they come here they say oh we never knew about this for example a simple course like yoga instructor course which is a fundamental course for all other courses it consists of six theory and six practical aspects asana pranayama or oh meditation cyclic meditation kriya science of emotion culture six practical courses and non yoga raj yoga bhakti yoga karma yoga unity in diversity message and life of great yoga masters so they find that in one month Going through the intensive program, morning 4.30 up to night, 10 o'clock, they absorb everything and they find their vision is changed, their personality is changed and they really are enchanted. Though it is such an intensive thing, they all enjoy it so much because education should be really good enjoyment not merely a burden or stress producing all people should be very very happy that's what happens in a residential program like this. E, birçok farklı enstitü var elbette bunları e, yine bu şekilde eğitim veren fakat bu kişiler geldiği zaman üniversite kampüsüne şöyle çok şaşırıyorlar. Um, aklımıza gelmedi sizin yaptığınız şekilde yapmak diyorlar. Çünkü bu üniversitenin güzelliği modellemeyi Harvard, NASA gibi en e, yüksek seviyeli enstitülerden almış olması. Örneğin bütün bu programların temelinde olan yoga eğitim sertifika programında ki bu programı tamamlamadan üniversitenin diğer programlarına devam etmek mümkün değil. Hı. Sabah saat 4.30'da başlıyor. Üniversite kampüsünde program Hı. akşam saat 10'a kadar. Hı. O yüzden biz Türkiye'de biliyorsun ışı, çekirgecim... E, Kasım'da başlayan hafta sonları programımız var. Hazirana kadar devam eden ya da iki ay içerisinde tamamlattırıyoruz. Ee, ve bana hep kızıyor herkes çok yoğun, çok zor falan diye. Düşünün ki Hindistan'da olsanız sabah 4.30'da kalkıp Son, akşam 10'a kadar. Ona. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve 6 tane e, felsefi modül, 6 tane de uygulama modülü var. Bunun içerisinde bütün yoga duruşlarından, nefes çalışmalarına, kriyalara, arınma çalışmalarına kadar her şey ya da felsefe bölümüne geldiğimizde 4 temel yoga akımı, işte bütün işte Karma Yoga'dan Raja Yoga'ya, Bhakti Ginyana Yoga'ya Onun dışında bütün büyük üstad, üstadların, yoga ustalarının vermiş olduğu mesajlar Ve çokluk içinde birlik mesajı Ki ve Enanda'nın yine en çok üzerinde durduğu mesajdır Ki her şeyi böylece uyumlu ve bir araya getirebilmesini anlatıyor Bunlar da yine program içerisinde veriliyor diyor <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Çekirgenin Yoga Hevesi'nde bu hafta için sona yaklaşıyoruz. Ee, bizimle birlikte dünyanın tek yoga üniversitesini kuran ve şu anda başkanı olan Doktor Nagendraji bugün bizimle birlikteydi. Gelişi biraz ani oldu, bizim için de sürpriz oldu. Bu yüzden siz sevgili dinleyenlere duyurup da e, sorularınızı alamadık maalesef. Maalesef. Ee, ama bundan sonraki programlarımız için. Eğer sorularınız varsa Facebook'ta Çekirge Yogini ve Twitter'da e, twittercom çekirgeyim adreslerine sorularınızı bekliyoruz. Kendi sorularıma katmak evet. üzere. E, thank you very much. Thank you. Evet, biz size hmm. teşekkür ederiz gerçekten. E, bir sonraki programda da yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doktoruna gendiracıyı bırakmıyoruz hemen. Evet. İkinci bölümle devam. 15 gün sonra izlemeniz dileğiyle. Dinlemeniz dileğiyle. <gülüyor> <Gülüyor> İyi günler. İyi günler.